Kütahya'dan Beyazıt Ilgın Hocamızı çok seviyoruz Hocamızın çok şiddetli duasına ihtiyacımız var Zamanında Bayburt'ta bir hocamızdan vazife almıştım Hocamız vefat etti Sonra bu vazifeleri bıraktıktan sonra Çok sıkıntılara girdim Adata dünyam daraldı Şimdi ise eskisi gibi Olmak istiyorum ne yapmam lazım Nasıl bir tavsiyede bulunur hocamız Vefat eden hocamıza Rabıta olur mu Tekrardan hocamızın ellerinden öpelim. Hocamızı çok seviyoruz. Allah razı olsun. Biri bir müşid-i kameli tabi olduğunda, Yolu yürü yürümeye başladığında, Allah'ın kuruna fethi, ruh, bütün şiddetiyle işte bu der. Ben Rabb'imi istiyorum. Evet, yola girdiği için. O, Allah'a yakınlığı tatmaya başlıyor. Yolda olduğu için. Tabi yürüdükçe, yaklaştıkça, gönül itibariyle Rabbine, o aşk, o muhabbet şiddetlenmeye başlar. Elbette ki, bir gönül huzuruyla beraber, Rabbine giden yolda çünkü. Ama, ama, Yolu bırakınca, kendisine verilen zikri, ibadeti, dersi, vazifeyi bırakınca yoldan çıkmış olur. Tabiri caizse, karanlıktan, aydınlıktan karanlığa gömülmüş olur. Sudan çıkmış balık gibi olur. Nefes alamaz. Çamura, kendi beden nefis çamuruna gömülmüş olur. Bu sıkıntıyı bütün şiddetiyle yaşar ne yapması gerekir? Bir daha yola girip yürümesi gerekir. Kaldığı yerden devam eder. Vefat eden bir mürşide rabıta olur mu? Hayır. Vefat eden bir mürşide rabıta olmaz. Ama eğer derviş itminanı geçmişse, gönlü itminan bulmuşsa, nefis itibariyle o itminan kapısından geçmişse, gönül bağı çok kuvvetli ve çok şiddetlidir mürşidine. Dolayısıyla onun başka bir mürşide tabi olması gerekmez. Evet, yardımı alır, beraber olurlar, destek olurlar. Ama İtminan'ı geçtiği için onun yolculuğu devam eder. Yoksa mürşid olmadan İtminan kapısından geçmek hiç kimse için mümkün değildir. Ve bu mürşidin diri olması gerekir. Ama kapıdan geçmişse o zaman sorun olmaz. Bunu da mutlaka mürşidinin ona söylemiş olması gerekir. Yoksa kendi kendine ben kalbiden geçtim demesi de yeterli değildir. Dolayısıyla kardeşimizin bir mürşid-i kamile tabi olması gerekir. İnşallah Allah beraber yürümeyi nasip eder. Evet. Efendim, Alman, Esafullah Antalya'dan Rabia. Selamun Aleyküm babam. <gülüyor> Sizi o kadar çok seviyorum ki gün geçtikçe... Sizi daha çok seviyorum, bağlanıyorum babam. Öldüğünden beri hiç kimseye baba demedim. Babam öldüğünden beri hiç kimseye baba demedim diyemedim. Dilime o kadar çok zor geliyordu baba kelimesi. Ama şimdi o kadar güzel, o kadar nur yüzlü bir baba buldum ki her şeye bedel, beni Allah'a götüren bir baba, bana Allah'ı tanıtan bir baba, her şeyi tattıracak bir baba. Bizi doğru yola götüren bir baba, babam her kitaplarınızı okusam durduk yere ağlayasım var, içim titrer ve tüylerim diken diken oluyor babam. O kadar çok güzel anlatıyorsun, Allah'ı o kadar anlamlı anlatıyorsun babam. Allah senden ve seni bizlere tanıtan Rukiye teyzeme teyzemden Allah razı olsun olsun. Sizi çok seviyoruz. Can babam, sultanım, <gülüyor> mürşidim. Rabia size kurban olsun. Allah'a amenet olun babam. Allah razı olsun. Allah hem Rabia kardeşimizden hem teyzesinden Allah razı olsun. Bütün mesele Rabbimizi Rabbimizin kendini tanıttığı gibi tanımaktır. Dolayısıyla el esmaul husnasından tanımaktır. Ef'arinden fiillerinden tanıyıp anlamaya çalışmaktır. Ne buyurdu? ayet kelimesi de Allah'tan layıkıyla ancak alim kulları haşyetliyor. Alim Allah'ı bilen demektir. Allah'ı bilince Allah'ın azametini bilir. Allah'ın kibriyasını bilir. E'la oluşunu bilir. Tanır. Bu durumda kendi arziyetini bilir, eksikliğini bilir, bütünüyle Allah'a muhtaçlığını bilir, kul olduğunu, abd olduğunu bilir, aşık olması gerektiğini bilir, aşıklığı bilir. Zaten kuldaki tek özelliktir bu aşıklık, sevmek, sevdiğini istemek, sevdiğini kazanmak için peşinden koşmak, çabasını gayretini sarf etmek. Başka da bir şey yok onda. Önemli olan neye aşıktır? Kime aşıktır? Aşıklığı neden dolayıdır? Sevdiğini Allah'ı sevip Allah için mi seviyor? Allah'tan dolayı mı seviyor? Yoksa nefsi için mi? Eğer Allah'ı seviyorsa Allah için sever. Allah'ı sevenler, Allah için sevenler Gönlü o kadar muhabbetle dolup taşmış ki, Allah'ın muhabbetiyle bu sefer Allah için sever. Allah'ın güzelliğini sever. Allah'ın güzelliğini kulü üzerinde sever. İnsan üzerinde sever. Varlık üzerinde, mahlukat üzerinde sever. Elbette ki her birinin sevgisi farklı farklı ayrı ayrıdır. Aşık bu. Onun aşktan başka, insanın aşktan başka bir şeyi de yoktur. Sevmekten başka bir özelliği yoktur. Eğer korkuyorsa, sevdiği, aşık olduğu şeyi kaybetmekten korkuyor, endişe ediyor. Ya da onu kazanamamaktan dolayı korkuyor ve endişe ediyordur. Çünkü seviyor. Ama Allah'ı seven, Allah için seven, Allah'ın muamelesini seven, işini seven, Allah'ın tecellisini, güzelliğini insanda, varlıkta seven bambaşka bir hale sahiptir. Onun her zerresine aşk tecelli etmiştir. Her zerresine. Gönlü aşkla, muhabbetle dolar ve taşar. Her zerresine aşk tecelli eder. Aşktan bir varlık, imandan bir varlık, Allah'a teslimiyetten bir varlık, Allah'a haşiyetten, edepten bir varlık. Bütün bunlarla beraber bir beşer. Ena beşerun mislukum de buyurdu Resulullah Efendimiz için bir beşer. Ama manevi olarak aşktan bir varlık olur. Aşktan varlık olunca nasıl olur? Allah'ın kendisine nefetiy ruh olur. <gülüyor> ve o aşktan yani Allah'ın kendisine nefrettiği ruh olmuş olur. Mutlak bunun için bir yolu da yürümek gerekiyor. Öyle yürümeden olmuyor. Bir yolculuk yapması gerekir. Evet bu yolu bu yolculuğu peygamberler döneminde her bir peygamberin sahabesi Resulullah Efendimizle beraber bulunduğu, yaşadığı peygamberle beraber yolu yürümüştür. Ondan sonra Peygamber varisleriyle yol devam eder, kıyamete kadar. Bunu kabul etmeyen, bunu anlamayan kibirlenmiştir. Daha doğrusu, maşukunu Allah olarak değil de başka maşuklar kendine bulmuş ve seçmiş, onun peşinden koşuyor. Kim, neyin peşinden koşarsa koşsun, Rabbini kaybetmiştir. Peşinden koştuğu eğer, gerçek maşuk hak olan Allah değilse, hak maşuk değilse, onu kaybeder. Ne buyurdu ayet-i kerimede? O gün, kıyamet günü, herkesin peşinden koştuğu şeyi göreceği gün, herkesin peşinden koştuğu şeyi göreceği gün, neredeyse o günü kendimden bile gizleyeceğim. Durum bu kadar vahim demektir yani. Herkesin peşinden koştuğu şeyi göreceği gün, Nasıl bir gün olur? Evet, kim neyin peşinden koşmuşsa Allah önüne koyar, bak der neyin peşinden koştun. Ben seni ne için yarattım? Ben seni kendim için yaratmıştım. Bana abdolasın diye yarattım demedi mi? Bana iman edesin diye. Benim davetime icabet edesin diye. Seni yarattım demedim mi? Bak, sen neye abdolmuşsun, neyi sevmişsin? Neye iman edip neyi sevmişsin? Bak neyin peşinden koşmuşsun? Neyi kazanmak için hayatını harcamışsın? Evet. O günü neredeyse kendimden bile gizleyeceğim. Ne demek? İnsan o kadar kayıptadır demektir. İnsan bu kadar kaybetmiş demektir. Evet. Onun için buyuruyor. İnsanların çoğu akletmez. Aklını kullanmıyor anlamaya çalışmıyor. İnsanların çoğu şükretmiyor. Evet başka şeyleri istiyor. Kulluğa şükretmiyor. Allah'a abd olmaya şükredemiyor, şükretmiyor. İnsanların çoğu iman etmez. Dolayısıyla iman etmemiştir. Evet şükretmez, akletmeyince şükretmez, şükretmeyince de iman etmez. Ne buyurmuştu? Hazreti Ali Efendimiz: "Ya Rabbi, Şeref olarak, izzet olarak senin bana rab oluşun yeter. Başka izzet aramıyorum. Sen benim Rabbi misin ya? Ben seni rab olarak biliyorum ya. Sen benim Rabbi misin? Beni terbiye edensin. Bundan başka şeref istemem, bekleyemem. En büyük şeref budur. Hatta tek şereftir bu. Evet. Onun için şeref olarak, izzet olarak senin bana rab oluşun yeter. İftihar olarak benim sana abd oluşum yeter. Sana olmakla iftihar ediyorum, malla değil, mülkle değil, mevki, makamla değil, bilgiyle, ilimle değil. Ben sana abdolmuşum ya, ben seni seviyorum ya, ben senin sevgini kazanmak için çabamı, gayretimi sarf ediyorum ya, kulluğumu yapıyorum ya, aşkını, muhabbetini kazanmaya çalışıyorum ya, işte. İftihar olarak bu bana yeter, ben bununla iftihar ediyorum da iftihar ediyorum. Senin muradın üzerimde gerçekleştiği için, kul olmaya çalıştığım için bununla iftihar ediyorum. Seninle iftihar ediyorum. Evet. Sen tam benim sevdiğim gibisin. Beni de sevdiğin gibi yap. Evet. işte bu. İnşallah hepimiz böyle söyler ve böyle olmaya çalışırız. Bir müşidikâm ile beraber olurken bunu söylemek içindir. Müşid-i Kamil bunu söyletir ona. Eğer dinlerse. Nasıl ki peygamberlerle, Resulullah Efendimizle beraber olanlar bu hali kazanıyorsa bir peygamber varisiyle olanlar da bunu kazanmalıdır. Başka bir şey değil. Başka bir şeyi beklemek doğru değil. Bunu söyledinse, sen yolu yürümüşsün. Söylemedinse, sen yolu yürümedin. İstersen bin türlü kerametlere sahip ol ki o keramet değildir zaten. Evet. Efendim medreseden bir öğrencimiz efendim Abdülkadir Kaşmaz yazmış efendim Allah dostuna mektup. Alan selamı üzerinize olsun. Büyük baba seni çok seviyorum. Sana köle olurum, kurban olurum. Allah seni başımızdan eksik etmesin. Sen çok iyisin, iyi kalplisin. Allah seni sevenlerden ayırmasın. Senden asla vazgeçmeyeceğim. Geçmem de Allah inşallah kapıdan bizi geçirir demiş efendim. İnşallah. İtbinana ermemiş, yaşı buluğa ermemiş bütün çocuklar aynı zamanda zaten o itbinanın içindedir. Mesele oradan çıkmamalarıdır. Kapı diyor ya. Kapının içindedirler, mesele orada tutabilmektir. Onları kirletmeden orada tutabilmektir. İnşallah medresedeki kardeşlerimizi o İtminan'dan çıkmadan Allah'a abd olduğunu unutmadan o abdiyeti tadarak büyüteceğiz. Hep o kapıda, hep içeride kalırlar inşallah. Efendim Erzurum'dan Sinem. Selamünaleyküm hocam. Öncelikle o mübarek ellerinizden öperim. Sizi çok seviyorum ve severek izliyorum. Size sorum şöyle olacaktı. Hocam ben iki yıla yakın hafızlık eğitimi aldım. Üçüncü seneme girerken başladım hafızlığa. Sonra bıraktım. Çok ama çok istediğim hayalimdi. Çok çabaladım. Elimden geldiği kadar iyi yapan biriydim. Ama ne olduysa hocam yarıda bıraktım. Sorunlar falan oldu. Kurstan çıktım, eve geldim. Çok fazla zorluk çektim. Sevdamı yarım bıraktığım için taşınmasından çok fazla korkuyorum. <gülüyor> Ama çok istiyordum. Yarıda bırakacağım, bırakacağım hiç düşünmezdim. Ama nasıl olduysa sevdamı yarım bıraktım. Çok perişan oldum hocam. Eve geldiğimde ailemin rızası başka yere olmadığı için başka yerde yapamadım. Evde baya, baya zor günlerim oldu. Kendim evde ezberlerimi tekrar ediyorum unutmamak için. Kendimi çok üzüyorum, kendimi hep sorumlu görüyorum. Böyle olmasaydı falan diyorum ama bir an her şey oldu ve toparlanmadım. Unutamıyorum hafızlığımı. Çok üzülüyorum. Bana yardımcı olacak kimse olmadığı için devam edemedim. Sürekli yoluma devam ediyorum. Her zaman tekrar ediyorum. Bırakmıyorum ama nedense hocam içim çok daralıyor. Evde dinleteceğim kimsem yok. Kendim okuyorum. Hep dinliyorum. Sizden ricam ne yapabilirim? Hayatıma nasıl devam edebilirim? Sevdam çok büyük. Kendimi suçlu görmemem Görmem, görememem doğru mu? Ümitsiz olmamam, sürekli kafam neden karışıyor? Bıraktığım için mi hocam? Doğru mu? elimden Elimde değil. Bazen ümitsiz olamam. <gülüyor> Hayatıma nasıl devam edeyim? Bana ne tavsiye verirsiniz? Bırak, bırakmamda bana günah var mıdır? Sabretmem mi lazım? Sizin söyleyeceğiniz her şey benim için çok önemli. Rabbim razı olsun hocam saygılarımla. Allah razı olsun. Kardeşimiz hafızlığa başlamış, tamamlayamadan bırakmış. Buna beraber devam ettirmeye de çalışıyor. İnsanın gönlü kul onu her neye hazırlarsa öyle hazırlanır. Mesela puta tapanlar da öyledir. Önce onun bir taş parçası olduğunu bilir. Sonra yavaş yavaş bunda bir güç vardır diyor. Bir süre sonra ondan korkmaya başlar. Ona bir şey söylemekten, ona hakkında konuşmaktan, hatta ona dokunmaktan korkmaya başlar. Kendisi yapıyor onu. Bu onun kendi halidir. Kendi eliyle yaptığıdır. Yanlış fikirler, yanlış düşünceler de böyledir. Yanlış fikir, yanlış düşünceler. Kardeşimiz kendini böyle, gönlünü böyle hatırladığı için evet, önce hafızlığı çok sevmiş. Allah akıl vermiş. Hafız olsa kendisi onunla ne kazanır? Etrafına ne kazandırır? Evet, kendisi ne kazanıyor? Etrafına ne kazandırıyor? Dese ki ben her gün okuyorum sevap kazanıyorum. Bu yanlış. Bu bir kitap, bu kitap bir sevap kitabı değildir. Ne kitabıdır? Hayat kitabıdır. Okuman lazım, anlaman lazım, anladığına iman etmen lazım. Onun senin üzerinde, gönlünde ahlaka dönüşmesi lazım. Hayatında amele dönüşmesi lazım. Ne buyurdu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Öyle insanlar var ki Kur'an'ı okur, Kur'an onlara lanet eder. Neden böyledir? Çünkü okuduğunun tersini yapıyor. Okuduğuna iman etmemiş, başka türlü yapıyor. Okuduğunu anlamamış, anlamadığı için de gereğini yapmıyor. Kur'an ona lanet eder. Onun için sahabe Kur'an'ı okurken, Resulullah Efendimiz'den sonra da bu böyledir, okurken sahabe anlatıyor. Ayetleri onlar onlar okuyorduk. On ayet okuyorduk, sonra o ayeti, o ayete iman etmeye, ahlakımızı ona göre düzeltmeye, onu amel etmeye çalışırdık. Ne zaman bu on ayeti tamamladık, ondan sonra bir on ayete daha geçerdik. Ya da kısa bir sure, bu fark etmiyor. Bunu böyle anlamak gerekiyor. Biri böyle hafızlığa çalıştı, onu bıraksa bir sorumluluğu olur mu? Hayır. Ben olsam hemen söylerim. Bunu bırak, öyle Tekrar edip durma. On ayet oku, onu anlamaya çalış, ona iman etmeye çaba gayret et, ahlakını ona göre düzelt, bununla beraber onunla amel et. O tamamlandıysa bir on ayet daha. Başka bir örnek vereyim. Sahabeden biri diyor ki. Ya Resulullah ben duydum ki siz öyle günde bir sefer Kur'an'ı hatmetmeyi yasaklamışsınız. Evet diyor. Ama dur ben yani okurken öyle zorlanmıyorum. Haftada bir okusam bir yani hepsini hatmetsem olur mu? Resulullah Efendimiz ne buyurdu? Ayda bir dedi. Ama ben düz zorlanmadan okuyorum yani. O zamandır 10 günde bir okusam olur mu? Cevap yine aynı. Ayda bir olsun dedi. Ayda bir. Evet. 13 günde bir okusam olur mu? Yine ayda bir deyince sahabe anladı. Emir ayda birmiş. Zaten mukabeleydi de Ramazan ayında Cebrail aleyhisselam yaparken ayda bir diyor o da. Yoksa sınırı aşmış oluruz. Resulullah Efendimizin yapmadığı bir şeyi yapıp ben güzel yapıyorum demiş oluruz. Yapmadığı ve yaptırmadığı bir şeyi. Evet, böyle senede bir sefer yapıyor, ayda bir. Olması gereken, anlaşılması gereken şey nedir? Evet, Kur'an'ı Allah anlayalım, gereğini yapalım diye indirmiştir. Böyle okuyup tekrar etmemiz için değildir. Onun için yapılması gereken şey anlamaktır, okuduğunu anlamaktır. Ona iman edip, ahlaka dönüştürüp amel etmektir. Allah bizi bundan sorumlu tutar. Ötekinden sorumlu tutmaz. Bakacağız ne kadar anlamışız. Anlamadığımız bir ayet bile varsa onu atladık demektir. O büyük kayıp demektir. Yani her şeyi kaybedelim ama bir ayeti atlamayalım, kaybetmeyelim. Bir ayeti okumadık, anlamadıksa, anlayarak okumadıksa, üzerinde tefekkür etmediysek bundan daha büyük bir kayıp olamaz. Yüz bin sefer Kur'an'ı baştan sona tekrar etsen de, onu bertaraf edemezsin, telafi edemezsin. Allah kurum, ben sana böyle söyledim. Sen niye bunu anlamak istemedin? Bu ayeti neden anlamadın? Yani bu senin için önemli değil miydi? Diye sorarsanız cevap verebilir miyiz? Hayır. Onun için herkesin ya okuması ya da dinlemesi gerekir. Baştan sonra Kur'an-ı Kerim'i tekrar tekrar. Tekrar tekrar. Bir sefer tekrar etti, bitti. Ama yavaş yavaş anlayarak ne buyurdu Resulullah Efendimiz? En hayırlı yolculuk, kişinin yolculuğu bitirip tekrar baştan başlamasıdır. Sahabe sordu. Ya Resulullah Nasıl bir yolculuktur bu böyle? Evet, biri Kur'an'da yolculuk. Bu Kur'an'daki yolculuktur. Kur'an'ı baştan başladığı sonra kadar getirdiyse bir yolculuk yaptı. Yolculuk bitince bir de baştan başlaması gerekir. Yolculukta senin bir şey anlaman lazım. Bir yere varman lazım. Bir şeyleri görmen lazım. Bir şeylere şahit olman lazım. Yolculuk bu. Yoksa böyle hemen okudun geçtin. Sen yolculuk yapmadın. Bir gönül yolculuğu lazım. Allah'a yolculuk lazım. Evet, ne buyurmuştu Allah ayet-i kerife'de? Müminleri anlatırken gerçek müminler Allah zikredildiğinde kalpleri ürperen, titreyen onlara Allah'ın ayetleri okunduğunda imanlarını artıran bununla beraber bütünüyle Allah'a tevekkül edenlerdir. Gerçek, hak mümin. Allah'ın ayetleri okununca imanı artması gerekir. O zaman bir hafızın öyle bir imanın olması gerekir ki, eğer Allah'ın söylediği manadaysa. Ayet okunuyor, imanı artması gerekir. O baştan sonra tekrar tekrar okuyor. Onun imana gark olması lazım. Aşka, muhabbete gark olması lazım. Aşkta yok olması lazım. Aşk olması lazım. Onun üzerinde Kur'an'ın kendi kendini tilavet etmesi lazım. Kıraat etmesi lazım. Ama böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Evet, okumak anlamaktır çünkü. Okuyacak ya da dinleyecek ayetler üzerinde tefekkür edecek. Tefekkür edip anlamaya çalışacak ki imanını arttırsın. Bunu Rabbim bana söylüyor. Benim kendimi, gönlümü, nefsimi, aklımı, hayatımı buna göre düzenlemem gerekir. Allah'ın hükmüyle hükmetmeyenler, kafirlerin ta kendisidir demişti ayet-i kerime de. Bu durumda ben Allah'ın hükmüyle kendime hükmediyor muyum? Allah'ın hükmü nedir? Allah'ın vahyidir, ayetleridir, Kur'an'dır. Bu ayetin hükmü bende geçiyor mu? Evet, mesele bu. Geçiyor mu, geçmiyor mu? Geçmiyorsa ben onu onun kafiriyim ben demektir. Onu örtmüşüm. O bende yok. Onu kabul edememişim. Yani aklıma evet tamam diyorum ama nefsim kabul etmemiş. Gönlüme ayet inmemiş. Benim imanımı arttırmamış. Benim gönlüme tecelli etmemiş ki, benim gönlüme vahye olmamış ki imanımı arttırsın. gönüle vahiy olmadan, inmeden imanı arttırmaz. Yani sadece dilimizle okumak bize fayda vermez. Tam tersi olabilir. Evet Onunla meşgul olur. Kazandığımızı zannederiz. Ama hepsinin manasını bilse, hepsi onda imana dönüşte, ahlaka dönüşte bununla beraber bir de onu okusa ne olur? Nur alan nur. Ama öyle hızlı değil. Ne buyurdu Resulullah Efendimiz? Birkaç kişi gelip Resulullah Efendimiz'e biz sürekli Allah'a ibadet etmek istiyoruz. Ahiretimiz için. Hatta çoluk çocuğumuzla da alakamızı kesmek istiyoruz. Sürekli Allah'ı zikretmek istiyoruz deyince, sürekli gece sabaha kadar ibadet, gündüz oruç tutmak istiyoruz deyince ne buyurdu Resulullah Efendimiz onlara? Ben sizin için yeterli bir örnek değil miyim? Bak, hem çalışıyorum, yani kendi işimi yapıyorum, bununla beraber hem evleniyorum. Eşlerim var. Bununla beraber gece bazen Güzelin bir kısmında uyuyor, bir kısmında ibadet yapıyorum. Gündüzleri, evet bazen Perşembe, Pazartesi oruç tutuyorum, diğer günler yiyorum. Ben sizin için yeterli bir örnek değil miyim? Evet, hem de bunu kızarak söylüyor. Yani siz benden daha iyi biliyorsunuz öyle mi diyor? Benim örnekliğimi kabul etmiyorsunuz, kendi kendinizi benim önümde tutuyorsunuz öyle mi? Evet, bu edebi aykırıdır. Dolayısıyla. Kardeşimiz mesela baksın. Böyle bir tavır edebe aykırı midir, değil midir? Kim ne söylerse söylesin. Hangi taraftan bakılırsa bakılsın. Bizim için bir ölçü vardır. Allah'ın önümüze koyduğu ölçü Resulullah Efendimiz'in ölçüsüdür. Kendisidir. Buna beraber kendi emrettiğidir. Onun tavsiye ettiğidir. Yaptığı ve yaptırdığıdır. Yapmaya davet ettiğidir. Evet. İnşallah Hiçbir sorumluluk olmaz. Kardeşimizin gönlü rahat olsun. Beze düşen kur olmaya çalışmak, kazanmak, kazanmaya çalışmaktır. Allah'ın aşkını, muhabbetini, imanı kazanmaya çalışmaktır. Rabbimize yakınlığı, mukarrabun olmaya çalışmaktır. Ona koşmaktır. Yoksa böyle onu okumakla ona koşmuş olmuyoruz. Koşabilmen için aşkın, muhabbetinin olması lazım. O aşkla, o muhabbetle ona koşman lazım. Seni seviyorum demen lazım. Her şeyi onun yolunda kurban edip feda edebilmen lazım. Seni her şeye tercih ediyorum diyebilmen lazım. Bu fedakarlığı yapman lazım. Onun için söylüyoruz. Allah bizden canımızı istiyor. Allah müminlerden malları ve canları karşılığında evet, cennet karşılığında mallarını ve canlarını satın almıştır dedik. Bize düşen malımızı canımızı satmaktır. Satıp cenneti almaktır. Satıp Canımızı verip Allah'ın rızasını almaktır, yakınlığını almaktır, dostluğunu almaktır. Kendimizi başka şeylerle kandırmayalım. Kim bizi bundan başka bir şeye davet ediyorsa bilelim ki ya kendisi bizi kandırıyor ya da kendisi kandırıldığı için öyle doğrudan edip o da bizi kandırıyor. Allah akıl vermiş. Aklımızı sonuna kadar kullanmak zorundayız. Allah'ın bizi niçin yarattığını, neye dünyaya gönderdiğini Allah'tan öğrenmemiz gerekir. Kur'an'dan öğrenme Çalışmamız gerekir ki doğruyu anlayalım, anlayıp gereğini yapabilelim. Evet. Efendim Almanya'dan Gülşen selamünaleyküm hocam. Sizi Allah için çok seviyorum demiş efendim. Allah razı olsun hem Güşen kardeşimize hem Almanya'daki kardeşlerimize selam olsun. Biz de onları çok seviyoruz. Bursa'dan da bir izleyicimiz sizleri izliyorum ve çok teşekkür ediyorum sevdiğim efendim. Allah razı olsun. Biz teşekkür ederiz. İzlediğiniz için, dinlediğiniz için bununla beraber gönlünü bize döndürdüğünüz için bizim bizimle dertleştiğiniz için, derdimize ortak olduğunuz için beraber dertleştiğimiz için beraber Allah dediğimiz için beraber Ya Rabbi seni seviyorum Dediğimiz için. Efendim Azerbaycan'dan bir izleyicimiz. Selamun Size bir sualim olacak. İnsan tövbe eder sonra yine günah işler. Ben de bol bol tövbe ediyorum günah işleyince. Bu uygun mudur? Bir de günde üç kere tek namaz kılıyorum. Bu da doğru mudur? Bir de hocam eğer biri kendine kast ederse, ona Fatiha okunur mu? Minnetaram sizleri dinledikçe güzelleşiyoruz. Sizi çok seviyoruz. Allah sizi korusun. Amin. Allah Demişim. razı olsun. Hem kardeşimize hem Azerbaycan'daki kardeşlerimize selam olsun. Allah yardımcıları olsun. Allah bizi bir ve beraber eylesin inşallah. Sondan başlayayım. Biri eğer kendine kast ederse, intihar ederse yani Fatiha uhunur mu? Evet, Fatiha okunur. Şöyle, hösnü bakmak gerekir. <gülüyor> Eğer birinin aklı giderse, aklı devre dışı kalırsa, o andan itibaren sorumlu değildir. Eğer kendini, kendine kıyacak kadar aklını kaybetmişse, evet, hösnü bakıyoruz. Dolayısıyla Fatiha okunur, namazı da kılınır, duada edilir. Onu öyle kabul etmemiz gerekir. Aklı örtüldü, perdelendi aklı. Evet, nefis sorusu neydi kardeşimizin? Efendim, bir de günde üç kere tek namaz kılıyorum. Evet. Bu da doğru müneşe. Namaz beş vakittir. Buna beraber öğle ile ikindiği, akşamla yatsıyı eğer cem ediyorsa... Evet, öyle de olabilir. Ama tabii ki en uygunu günde beş vakit kılmaktır. Ama gerektiğinde öyle, kardeşimizin söylediği gibi öğle ile ikindiği, akşamla ile da cem eder. Önceyi alır ve sonraya bırakıp namazı öyle de kılabilir. Evet. Bir efendim, tövbe ile ilgili Günah işleyince bol evet. bol tövbe ediyorum demiş. Allah öyle buyurdu ayet-i de. Allah çok çok tövbe edenleri sever. Günah işlediği şey tövbe etmemiz gerekir. Rivayete göre Resulullah Efendimiz günde 70 sefer ya da yüz sefer istiğfar ediyorum demiş. Yani tesbihi alın, eline alıp istiğfar etmiyor. Böyle gönlüne bir şey gelse, bir şey, yanlış bir fikir, yanlış bir düşünce gelse hemen istiğfar ediyor. Bize de düşen öyle yapmaktır. Günah işlediği şey yanlış yaptıkça istiğfar etmektir, tövbe etmektir. Evet. Efendim Ankara'dan Elif Kübra Çiftçi, "Selamünaleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu babacığım. Allah işinizi rast getirsin. Sizleri çok seviyoruz." demiş efendim. Allah razı olsun. Elif kardeşimize selam olsun. Evet. Efendim Manisa'dan Filiz zaman kavramı yok diyorlar. Gerçekten yok mu? Hayırlı yayınlar demiş efendim. Allah razı olsun. Zaman kavramı elbette ki vardır. Zaman Allah'ın tecellisidir. Öyle kendi kendimize yani bir şeyler üretip böyle bilgi diye sunmak doğru değildir. Zaman en küçük zaman parçası andır. An. Bir an O anın böyle peş peşe gelmesi Zamanı meydana getiriyor Anın peş peşe oluşu Zamanı meydana getirir ki Bu Allah'ın tecellisidir Allah her an bir şeyendedir Yani her anda tecelli ediyor Dolayısıyla o Zaman Allah'ın tecellisidir İsimlerinin tecellisidir Kudretinin tecellisidir Halk isminin tecellisidir Dolayısıyla, zaman Allah'ın tecellisi ve vardır. Aynı şekilde o tecellinin, o hareketin sürekli oluşuyla varlığı meydana getiriyor. mahlukatı meydana getiriyor. Onun için her şey dönüyor, en küçüğünden en büyüğüne kadar. Yani bütün varlık bir hareketten ibarettir. Bir semadan ibarettir. Her şey sema ediyor. Kendi içinde, evet, en büyükünden en küçük güne kadar bu böyledir. Atom da, atomun içindeki çekirdeğin etrafında dönen o moleküller de öyledir. Bir boşluk var, boşlukı doldurmuş gibi, dolu gibi görüyoruz. Dolayısıyla evet, zaman da, an da vardır, zaman da vardır, varlık da vardır. Ama hepsi Allah ile vardır. Allah hay ve kayyumdur riyanda tutan Allah'tır. Ve her şey diridir. Her şey Rabbini hamd ile tesbih eder. Bu bir oyun değildir. Bu hak, bu gerçek. Ama tam ortasına tabiri caizse böyle insani bir varlığın varlık bahçesinin içine gül diye insani koymuştur oraya. Evet, varlığın içindeki Allah'ın gülü Allah'ın avdi, Allah'a aşık, aşktan sema eden, gönlü aşktan sema eden bir varlık. Allah'ın yeryüzündeki halifesi, Allah'ı temsil eden, Allah'ın güzelliğini üzerinde gösterebilecek vasıftaki Allah'ın aynası. Evet, insan şerefini bilmeli, şerefini taşımalıdır. Evet, an da vardır, zaman da vardır her türlü mahluk, mevcudatta mevcuttur ve vardır. Ve her şey bir imtihan, imtihan sebebidir. Allah'ın tecellisi bir an dursa bütün varlık yok olur. Evet, her anda tecelli ediyor. Zaman da ondan ibaret. Öyle buyuruyor resul Efendimiz, zamana, dehre sövmeyin. Bazıları böyle zamana söyü seviyor ya ya da zaman kötüdür diyor ya. Yanlış kötü olan insanın fiilleridir, işleridir. İnsanın kendisi de değildir. Evet, zamana sövmeyin. Çünkü zaman Allah'ın tecellisidir dedi. O yaratıyor her anda. Evet. Efendim Hatay'dan Beyzanur. Selamünaleyküm efendim. Bütün hayatını, her dakikasını Allah'a nasıl kurban ederiz? Ederiz. Örneğin bir beşer olarak yeme, içme, uyuma gibi diğer bize gerekli olan şeyler vardır. Peki bunları Allah için, bunlar Allah için olur mu? Yaparken uyumayı bile Allah için niyet alsan her şeyin ibadet olur mu? Hocama ve kardeşlerimize selam olsun. Allah razı olsun. Evet, elbette ki o olur. Allah öyle buyurdu. Ayet-i kerimede Hangi halde olursanız olun. İster tek başınızda olun, ister başkalarıyla beraber olun. Bir kişi ol, iki kişi ol, beş kişi ol, az ol, fazla ol, fark etmez. Nerede olursanız olun, Allah'ın huzurunda olduğunuzu unutmayın. Bunu bilin. Allah'ın huzurundasınız. Bu durumda insan öyle, öyle olabiliyormuş. Nasıl öyle olabilir? Yani kul bir an bile Allah'ı unutmasın. Her an O'nun huzurunda olsun. Manevi olarak. evet, Zahiri olarak da böyle bir beşer olarak yaşasın. Nasıl olur böyle bir şey? Akılla olan şey değildir bu. Düşünceyle, fikirle ben unutmayayım diyerek olmaz. Nasıl olur? Kim bunu becerir? Mü'min bunu becerir. Mü'min zaten bu vasıftadır. Mü'min, Allah mü'minlerin velisidir buyurdu. Mü'minlerin Mümin olanların velisidir. Mümin, Allah'ın iman nurunu gönlüne indirdiği kimsedir. Ve mümin, itminan bulmuş. Allah ile, Allah'ın zikriyle itminan bulmuş kuldur. Yani Allah'a aşık kuldur. Bu iradesizdir onda. Manevi olarak, gönül itibariyle Rabbine aşık. Aşık, maşukunu unutmaz. Aşık, sevdiğini unutamaz. Bir an bile unutamaz. Bir an. İstese de unutamaz. Ben onu unutayım dese onu zikretmiş olur. Unutmak için çaba gayret sarf ediyor ama yine de onu demektir. Evet kul Allah'a aşık olunca bu gerçekleşmiş olur. Her anda huzurdadır, her anda zikirdedir, her anda tesbihdedir, her anda hamdedir. Hali ya hamdır, ya tesbihtir, ya şükürdür, ya tekbirdir, ya tevhiddir. Bakarken hikmetle bakar, bütün varlığı Allah'ın ayetleri olarak okur. Allah'ın tecellisi olarak Rabbini hamd ile tesbih eden, Rabbini tesbih eden varlıkları seyrediyor. Öyle görüyor onu. Ve her an aşk ile aşkta semah halindedir. Olur öyle. Yapılması gereken şey nedir? İmanı kazanmak. Yani aşkı kazanmak. Allah'ın sevdiği şeyi yapıp o aşkı muhabbeti artırıp aşk olmaktır. Tabii ki bunun için yürü yürümek gerekir. Bir mürşid-i beraber yürü yürümek gerekir. Yani aşka yolculuk, aşkla yolculuk, aşkta yolculuğu yapması gerekir. Ve hayatın gayesi de budur. Abdiyettir, imandır, aşıklıktır. Efendim Mehmet Türk'üncü Almanya'dan selamünaleyküm Hocam Ruhum sıkılıyor Namaz kılıyorum, ibadet ediyorum, zikir yapıyorum Ama yine de ruhum sıkılıyor Bunun sebebi nedir? Rabbimizi arıyoruz <gülüyor> Rabbimize gidemiyoruz Gidebilsek, namazla kılsak, oruçla tutsak Zikir de yapsak, haca da gitsek Eğer Rabbimize yaklaşamıyorsak Ruhumuz sıkılır Bu değil diyor bu değil. Benim istediğim bu değil diyor. Ne istiyorsun diye sorsak ne diyecek? Ben Rabbimi istiyorum. Bu şekilde gitmiyorsun diyor. Sahibine sen bu şekilde gitmiyorsun diyor. Evet. Ne buyurmuştu ayet-i kerimede? Dileyen Rabbine varan bir yol tutsun. Rabbimize varan yolu tutmamız gerekir. Tutmak yetmez, yürümemiz gerekir. Evet. Bunun için söyledim biraz önce. müşid Kamil gerekir. Aşk gerekir. Muhabbet gerekir. Gözünü, gönlünü Rabbinden ayırmaması gerekir. Rızasından, dostluğundan ayırmaması gerekir. Gerektiğinde Allah ile arasına giren her ne varsa ondan vazgeçmesi gerekir. Her şeyi, canını kurban etmesi gerekir. Evet. Vuracak inşallah. Efendim Diyarbakır'dan Ahmet Usta Allah'ın selamı rahmeti üzerinize olsun efendim. Sizi çok ama çok seviyorum. O mübarek ellerinizden öpüyorum. Hayatım size kurban olsun. Allah başımızdan eksik etmesin sizi. Allah razı olsun. Kardeşimize selam olsun inşallah. Biraz yeni, biraz eski mesajlardan okuyoruz. Evet. Seyirciler kusura bakmasınlar. Aslında gönül hepsini okumayı. Evet. Sorular çoktur efendim. Efendim Almanya'dan gönül. selamünaleyküm aleyküm babacığım. Sizi ve kardeşlerimi Allah için seviyorum. Size ne kadar teşekkür etsek azdır. Sonsuz teşekkür ederiz size babam. Gönüller konuşsun babam. Dilim konuşamıyor babam. Sizi çok seviyorum babam. Almanya'dan gönüller konusun. Dedehin ihvanın babam sonsuz hamd olsun Rabbimize. Size sizi bize tanıştırdı. Allah dereceni ala nur ala eylesin inşallah babam. Alan selamı daim babam ihvanların üzerine olsun iki cihanda da inşallah demiş efendim. Allah Güner kardeşimizden razı olsun. Almanya'daki kardeşlerimize de selam olsun. Allah bizi beraber eylesin inşallah. Efendim, Malatya'dan bir bayan izlenimiz gördüğüm rüyalara tabir yapıyorum ve çoğunlukla gerçek çıkıyor. Bu iyi bir şey midir? Bakayım mı, bakmayayım mı diye sormuş efendim. Kesinlikle kardeşimizin bakmaması gerekir. Çünkü böyle tabir basit bir şey değildir. Eğer Allah Ayet-i Kerime'de biz Yusuf'a rüya ilmini öğrettik dediyse tabiri biz öğrettik dediyse bu bir ilmi gerektirir. Bir konuda ilmi olmayan eğer fetva verirse o bundan sorumludur. O bunun sorumluluğunu taşıyamaz. Bunun hesabını veremez yani. Onun için böyle rüyayı tabir etmek doğru değildir. Kardeşimizin bundan sakılması gerekir. Doğru çıksa bile. Efendim İstanbul'dan Zeynep, biri Ümre'ye gönderdi beni kendi imkanımla değil, kendi imkanıyla ve sonradan gönderen kişi pişman olmuş, bu durumda Ümrem kabul olur mu? Şöyle anlamak gerekir, kardeşimiz mesela farz et ki kendisi birine bir sadaka verse ya da bir şeyi hediye etse ya da zekat verse, fark etmiyor, bir hayır yapsa, biri ona verse. O da götürüp onu yiyse, sonra öteki gelip ben bunu haram ediyorum dese, ya da keşke vermeseydim dese, onu haram olur mu? Hayır. İstersen o aldığıyla elbise almış olsun, namaz kılmış olsun, veya su alıp onun abdest almış olsun, abdestine ya da namazına bir şey olur mu? Elbette ki bir şey olmaz. Onun için veren tükürdüğü yalanmış demektir. Bu büyük bir yanlıştı. Kim bunu söyle Yani yaptın, eğer vesile oldunsa onun kazandığını bir de sen kazandın. Bire bile pişman oldum demenin bir manası var mıdır? Bu nasipsizlik olur. Yani yaptığı hayrı boşa çıkarmak olur. Yaptığı iyiliği başa kalkmak olur. Öyle buyurdu Allah ayet-i Yaptığınız iyiliği başa kalkarak boşa çıkarmayı. O boşa çıktı. Böyle yapacağına iki güzellik söz söyle, ondan daha güzeldir. Evet, kardeşimizin haccı da kabuldur, ömresi de kabuldur. Hacatıkı da ona halaldır, herhangi bir sorun da yoktur. Gönül rahat olsun inşallah. Efendim Tolga Ağaçlı Ankara'dan vefat eden insanlara dua edince onlara ulaşıyor mu? Dua edince neyin duasını yapıyoruz? Bilmediğimiz bir aremde onlar için bir şey mi istiyoruz? Bu yanlıştı zaten. Evet, dua müşterektir. Birbirimize dua edeceğiz. Ama Allah ne buyurdu ayet-i kerimede? Herkese kendi elleriyle yaptığının karşılığı vardır. Neyi yapmışsa onu vuracak. Herkes önden gelmeden önce neyi gönderdiğine baksın dedi. Herkes peşinden her neyi gönderirse geldiğinde onu vuracak dedi. Dolayısıyla gelenler sonra onlara bir şey gönderenlerden istifade eder demedi Allah. Böyle bir şey yok. Evet, hayır duada bulunacağız. Ama inşallah ameliyle, imanıyla kurtulmuştur. İmanını kurtarmıştır diyeceğiz. Eğer mal bırakmışsa, evlat bırakmışsa, bir iyilik bırakmışsa, o zaten devam eder ona. Biri kendi gönlünden ona bir iyilik, hayır yaptığında, o ona gider. Dua etse, yani dua nasıl gidebilir? Dua ederken bir şey istemesi gerekir. Ya Rabbi, onu cennete koy. Böyle bir şey olmaz. O cenneti hak etmişse, sen cennete koyma desen de koyacak. Ama hak etmemişse, bütün duası kabul olanlar bir araya gelse, peygamberler de bir araya gelse, dua etse kabul olur mu? Olmaz. Peygamberler kendi çocukları için ya da babaları için ya da eşleri için dua etmedi mi? Allah kabul etti mi? Hayır, kabul etmedi. Evet, imanını kurtarırsa dua değil. Hayır, namına ne yaparsa o gider. Evet. Efendim Konya'dan Kıymet Hatice Fazilet. Bak etrafa kaç ruh daha kendine şefkatle bakan bir çift gözle yeniden buluşmayı bekliyor. Rabbim herkesi sizinle buluştursun. Kıymet ve fazilet Konya'dan. Size ve sevdiklerinize selam olsun. Sizi çok seviyoruz. Biz sizinle aynı salkımda birbirine Allah için aşık. iki üzüm tanesi gibiyiz. Aşk şarabı için ayrılmış. Rabbim bizi bir ve beraber eylesin demişler efendim. Amin. Allah kardeşlerimizden razı olsun. Buna beraber Kardeşlerimize selam olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerlerine olsun. Güzel söylediler. Bir salkımdaki üzüm taneleri gibi müminler öyle olmalıdır. Öylesine kardeş, öylesine yakın, öylesine bir olmalıdır. Öylesine aşktan şarap dedi ya. Onu üretmelidir. Aşkı üretmelidir. Hem o aşkı kendisi içmeli hem bunu ikram etmelidir. Bal arısı da öyle yapıyor. Balı yapıyor. Her çiçekten öz toplayıp bal yaparken hem kendisi evet, çok az bir kısmını kendisi yiyor. Gerisini insana ikram ediyor. Müminin de öyle olması gerekir. Balı üretmesi gerekir. Aşkı, muhabbeti üretmesi gerekir. Üretmeyecek, üretemeyecek. Hiçbir mümin olmaz. Aşk bu. İki kelimeyle o tecelli eder. Ya Rabbi seni seviyorum dediğinde açığa çıkar. Subhanallah dediğinde açığa çıkar. Allahu Ekber dediğinde ortaya çıkar. La ilahe illallah deyince tecelli ediyor. Yeter ki onu Gönlündekiyle söylesin. Gönlündeki o aşkla, muhabbetle söylesin. Orası aşka, muhabbete gargı olur. İnşallah aşkla, muhabbetle <gülüyor> bir olur, beraber olur, kardeş olur. Birbirimize cennet oluruz inşallah. Birbirimize aşk olur, muhabbet olur inşallah. Evet. Efendim programın sonuna gelmişiz efendim. Bir mesajla efendimiz. Buyuruz. Efendim Tekirdağ'dan Nurhan Aysal, delili, tescilli deliden, deliliğini ispat eden sözler, harfi, sesi, sözü birbirine vurdum, parçaladım, böldüm, ölçüyü bilmem nereye gömdüm, Mevlana oldum, sabahın ilk sözlerini sana yazdım, kara sevda ettim beni, ben iflah olmam artık gel, hangi kara sevdalı iflah olmuş, ben iflah olmam artık gel, ben aklımı senle bozdum. Ben iflah olmam artık gel. Gecem günüm sen. Dakikam saniyem anım sen. Anam babam evladım sen. Kardeşim yarim yaranım sevdalım. Servetim devletim inayetim. Diyanetim dinim imanım her şeyim sen. Her şeyim sen. Senken ben iflah olmam. Gel gel gel. Doğumlu efendim. O sesi huzur, oy mutluluğum, oy nidası Allah, sevdası Allah, o yüzü cennet. Bütün hayatım boyunca başıma gelen en güzel şey, tek güzel şey cennetim. Allah'a davet eden Resulüm, sana da davet ettiğin Allah'a da kurban olayım babacığım. Geçen yıl bugün hayatıma giren güzelliği, kalu beladan beri yitirdiği, yitirdiği mi? Bir de yakından göreyim diye diyar Veli'ye gelmiştim. O gün hayatımın en mutlu günüydü ve bugün de öyle. Ey gönlümün misafiri, evimin misafiri, hayatımın misafiri, sen benden hiç gitme. Ben hep misafir gibi, can gibi, babam gibi, Resulüm gibi ağırlayayım seni. Yokluğun cehennemin öbür adıdır. Allah adına sizi çok çok seviyorum. Mübarek efendim, mübarek babam, mübarek ellerinden hasretle öperim. Canımsın babam. Evet. Son söz. Durhan kardeşimizin olsun. Son söz. Aşkın olsun, muhabbetin olsun. Söz, sonsuz, sizin bittiği yerdir. Aşkın sessizce konuştuğu yerdir. Allah'ın selami, rahmeti, bereketi, aşkı, muhabbeti, zatının tecellisi, sıfatlarının, isimlerinin tecellisi, bütün kardeşlerimizin gönlüne olsun, üzerine olsun, bütün müminlerin, Müslümanların üzerine olsun inşallah. Allah bizi bir ve beraber eylesin inşallah. Kardeşlerimizle muhabbetlerimizi artırır. Efendim çok teşekkür ediyoruz evet, her şey için efendim. Sevgili izleyenlerimiz gücümüz yetince sormaya çalıştık. İnşallah bir sonraki hafta devam edeceğiz. Allah nasip ederse buluşunca kadar hoşça kalın, esen kalın. Bizi yaratan Rabbimize emanet olunca efendim.